Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dasınız Herkese günaydın Bu hafta e, İstanbul'u konuşacağız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifası e, Malum epeyce bir tartışıldı Neden istifa etti Ne oldu vesaire Fakat e, ekonomik ekolojide Konuşacağımız şeyler Kadir Topbaşlı İstanbul e, Geçen 13 yılda ...neler yaşadı, neler gördü... E, ...iyilikleri ve kötülükleriyle... E, ...bir şehir planlamacılığı açısından... E, ...nerede duruyordu, bunları konuşacağız. Hattımızda yüksek şehir plancısı Ayşe Yıkıcı var. <gülüyor> Merhaba Ayşe Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Ee, şimdi, Topbaş'ın <gülüyor> ardından tabii çok şey konuşuluyor. Ee, bundan sonra ne olacak kısmı da var. Bir de tabii... 13 yıl az buz bir süre değil ve İstanbul'da da çok büyük değişikliklere imza attı kendisi. Bunların üzerinden bir geçelim Ayşe Hanım. Yani siz bir şeyi plancısı olarak tabii çok geniş bir konu bu. Başlasak hani meydanlar ayrı, projeler ayrı vesaire böyle çok farklı parçalara bölebiliriz ama genel anlamda bir bu 13 yılın bir değerlendirmesini yapabilir miyiz? Tabii yani yapmaya çalışıyorum. Evet. Değerlendirmek yani çok kolay olmayacak. E, arada unuttuklarımız da olacaktır herhalde. E, genel olarak şöyle bakabiliriz. Aslında e, Sayın Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediyesi'nden Büyükşehir Belediyesi'ne e, geçiş yapmış bir e, yerel yönetici. Evet. Bu bağlamla baktığınızda aslında mimar kökenli, mimar Sinan mezunu falan evet. yani... Ben de mimarsiden mezunum. Hatta ilk tanışmam da okul yıllarında olmuştu. Bizim bir projesinin gelmiş kendisi. Ee, aslında mesleki ilkeler bağlamında öğrenciyken bize aktardıkları e, tamamen etik sınırlar içerisinde e, her meslektaşın söyleyeceğin türden yaklaşımlardaydı. İşte koruma, e, çevre, e, doğa konularında hassasiyetlerini dile getirmişti. Ancak maalesef siyasetin yüzü biraz daha farklı oluyor sanırım. Evet. Ee, e, siyasi hayata girdiği zaman insan daha büyük bir konjonktürden bakıp başka gerçekleri de değerlendirmek zorunda kalıyor. Ee, İstanbul açısından yaptıklarına bakacak olursak e, aslında yüzdeyiz tamamen kötü işlerle anmalı mıyız? Çok e, kötü İstanbul'a zarar veren işler de var. Elbette var. Evet. Yapılan projeler var. Ama e, İL'ye de var. Mesela biz e, oda olarak dava açmamıza rağmen 2009 İstanbul Anayasa'sı diye lanse ettiği çevre düzeni planı aslında İstanbul'un düzenini koruyan bir planı var. Evet. Yani, bu master e, bu, plan'dan ayrı bir şeyden bahsediyorsunuz çevre evet, e, planı. Evet. Bir de master planı, planı vardı, ona da geliriz. Evet. E, e, çevre düzeni planı, master plan ulaşım için yaptığı evet. plandı aslında ulaşım master planı diye geçiyordu. Hı hı. E, İstanbul'un planını geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz Sayın Kadir Soktaş'ın. Ancak dediğim gibi siyaset başka bir düzlem Maalesef rant ve sermaye dediğimiz birbirine o kadar geniş durumda ki etmenler, onların birazcık baskısı altında şehri yönetemedi diyebilirim aslında ben. Evet. Çabaladı ama yönetemedi dedi. Bu bir iyi yöneticilik midir? Ben o kısmını değerlendirmek istiyorum. Yok, onu yaptığı yani... işler üzerinden belki e, aynen, değerlendirmek, aynen. E, ona atfedilen e, şeyler üzerinden değerlendirmekte de fayda var belki. Aynen, aynen. Ben de o, onu yapmaya çalışacağım biraz. Şimdi baktığınızda bu 13 yıl içerisinde e, İstanbul'a aslında e, ekonominin merkezi olarak örgütlenmiş bir Türkiye'yi görüyorsunuz. Bu evet. Aslında daha 20 yıllık bir süreci de ele alabiliriz. E, Recep Erdoğan'ın e, belediye başkanlığı döneminden aslında günümüze kadar ve halen de devam eden bir politika olacak gibi geliyor. Bence hmm. yani bundan sonrası için de. E, bu bağlamda e, baktığımızda e, rant ve sermaye ile iç içe geçmiş bir kent yönetimini görüyoruz aslında. Evet. Yapılan tüm projeler, işte orman alanlarına kaydırılmaya çalışılan yapılaşmalar, merkezi yönetimin son derece e, etkin olduğu bir, İstanbul Kadir Topbaş'ın yönetiminde geçen süreç böyleydi bence. Hı hı. Çünkü bütün yasalar eliyle önce altyapılar hazırlandı. Özellikle son 7-8 yıla bakarsınız aslında tamamen merkezi yönetimin yani iktidarın ya da işte Ankara'nın meclisin yasalarıyla birlikte delinmeye başlanan bir İstanbul'dan bahsedebiliriz yani. Burada Çünkü, yani belediye meclisi ve orada alınan kararlar biraz daha ikincil kalıyor diyebilir miyiz peki? Diyebiliriz elbette Hı -hı. diyebiliriz. Çünkü o yasalar doğrultusunda geliştirilen kafadaki e, problem ve projelerin meclis sadece onayını yaptı yani. Evet. İmzasını attı sadece dediğim gibi buradaki bir e, evrak işlerini yürüten bir meclis gibi çalıştı düşünüyorum ben çeşitli vakıflara ve derneklere arsa tasvihleri yapılıyor. Bunların isimlerini zikretmek istemiyorum. Hı hı. Sonuçta yani hepinizin malumu yani bu vakıflar, dernekler. İstanbul resmen sermayeye ya da yandaş dediğimiz kitleye peşkeş çekildi diyebilirim aslında evet. ben. Hı. Ve bu aslında bu aslında şey değişmeyecek yani hani önümüzdeki sürece baktığımızda da benzer şeyleri yaşayacağımızı hı. düşünüyorum ben. Hı hı. Çok büyük sürprizler çok büyük heyecanlar bizi beklemiyorsa. Yani bir geri hızlanma, geri e, gerçi çok sizin lafınızı bölüyorum ama e, zaten İstanbul'da bütün bu hali hazırda geliştirilen projeler, e, hı hı. çalışmalar vesaire zaten çok büyük bir hızla. Oldu özellikle 2000'li yıllarda. Aynen. Aynen. Ee, şimdi de e, daha da hızlanarak bu yeni projeler işte Kanal İstanbul olsun mesela çok tartışmalı bir konu. Kanal evet. İstanbul olsun e, diğer bazı üzerine tartışılan e, hukuki süreci devam eden davalar e, olsun. Bunlarla ilgili daha hızlanan bir süreç. Bekleyebilir miyiz yani kişiden bağımsız olarak e, tam da söylediğiniz sebepten dolayı yani merkezi yönetimi e, İstanbul'un aslında göbekten bağlı olmasından dolayı. Aynen aynen Katılıyorum size Şimdi e, bir sürü plan projeler odalarında dava açtı devam etmekte olan inşaatı başlamış hukuksuzluklar içeren. Bir sürü plan proje var. Yani Masfak 1453'i sayabilirim. Kabataş Mart projesi sayabilirim. Galatasaray diyebilirim. Hı hı. E, işte Kuzey Ormanları'nda yapılmaya çalışılan Kuzey İmarlar Otoyolu kaynakları bütün imar açma çabalarını sev Havalimanından kaynaklanan, e, rezerv alan diye çevreşecek vatanla ilan edilmiş şu an. Kanunçı İstanbul'un geçeceği, düşünüldüğü güzergâhtan bahsedebilirim. Bunların hepsi aslında... E, hukuk gerçekten hukukun e, işlediği bir düzende olsaydı ülkemiz yapılamayacak projelerden. E, aslında ben devam edip etmeyeceklerinden ya da bitirilebileceklerinden de emin değilim. Çünkü ekonomik olarak çok büyük çıkmazdalar. Evet. Yani siyasi olarak yaşanan bu değişiklikle bu durum değişir mi ben ona da elindeyim. Evet. Çünkü esas sorum burada da ekonomik kaynaklarının kısıtlı olması ve bitmek üzere olmuş. Hı hı. Bu büyük yatırım projeleri ayrılan. Yani o yüzden e, hızlanacak mıdır hızlanmaya çalışacaktır ama evet. değişecek midir durum bence değişmeyecektir. Yani her kim gelecekse belediye başkanlığı koltuğuna işi hiç kolay değil şu anki İstanbul'un e, hem e, inşaat imar sektörü için söylüyorum yani evet. bizlerin hakim olduğu sektör için söylüyorum hem de siyasi olarak da kolay olacağını düşünüyorum ben. E, inşallah, e, daha iyileri konuşabileceğimiz bir dönem olur diyelim. Peki gelecek belediye başkanı için umarız. Peki, evet, bir takım şeyler üzerinden yani yine Topbaşın faaliyetleri, onun çalıştığı dönemle ilgili. Mesela acil eylem planında yani afet yerlerinin azalması, bunlar da hani depremin Yıl döneminde tekrar bir gündeme geldi. Fakat sonradan hı hı. da hemen unutulan meseleler. Ama çok önemli bir şey. Çünkü 493 e, toplanma alanından 77 kaldı. E, rakamsal olarak durum böyle. E, i̇şte var. ne bileyim Marmara Forum e, kuruldu. Burada da bir kaçak yapılaşmada da söz konusu. Otosan fabrikası hı hı. E, var. E, vesaire böyle bir e, durum var. Yani e, toplanılabilecek yerlerin sayısı... Ee, çok dramatik bir şekilde düştü. Bir de meydanlar meselesi var. Ee, meydanlar. Siz Yeni Kapı üzerinde de e, hı çalıştınız hı. biliyorum. Ee, i̇şte Taksim Yayalaştırma, İstiklal'da yapılanlar, Maltepe, Üsküdar, Kapataş. Meydan projeleriyle ilgili ne diyebiliriz? Yani aslında e, bu yerel yönetim değil mi bu iktidar döneminin meydanlarla ilgili e, çok ilginç bir sana kalırsa planı var. Yani daha doğrusu gerçekleştiriyor. Meydan da bir şey, hı hı. betondan oluşan bir e, kara parçası evet. iltiliği taşıyor onları için. Yani aslında işlevi olarak ne meydanların e, tariften günümüze gelene kadar e, kimliğe sığan bir e, işlev bu. Ne de e, insani ölçeklerde bir işlev bu açıkçası. Çünkü baktığımızda e, yeni kapı meydanına, yeni kapı meydan diye yaptıkları dolgu alanına bizim için bir kent suçu niteliği de vardır Hem deniz olduğu olarak yapılmış durumda, hem de yani insanların oraya ulaşmaları son derece şehir merkezinde de olsa, işte toplanma alanı içerisindeki erişim ve ulaşmadığınız da çok sıkıntılı bir mekan. Mahfete de, de aynı durumda. E, aynı durumda. O yüzden açıkçası e, bunların hepsinin direkt kent suçu olma niteliği de bunu belirtebilirim. Ayrıca Taksim Meydan'a dayanırsa tamamen aslında insanların toplanma, buluşma e, ya da eylem yapma mekanıysa yani şu anda sadece ve sadece bir tane Beyoğlu Festivali diye bir e, şey, şeylerin kurulduğu, e, demontal birimlerin kurulduğu bir alan durumuna gelmiş. Evet. Ve beton, e, yani gezi parkı olmasa bu meydan dediğimiz yerde bir tane insanların e, dinlenip durabileceği, güneşten kendini koruyabileceği, serinleyebileceği, nefes alabileceği bir alan yok. Evet. yazın yani eminim dikkat etmişsinizdir meydanda aslında meydanda bir, gerçekten bir ateş yükseliyor tabi bir takım evet. ağaçlar dikildi ama onlar da tabi e, yani, tek tük o... e, ve bir serinleme ya da bir ferahlama de sağlamıyor aynen yani şimdi eski resikler caddesini düşünelim e, normal yerde işte insanların yürüme mesafesinde ağaçların ortada ekil olduğu bir caddeydi, bir yayalaştırmış bir alandı bakmıyordu. Şu anda pastı dediğimiz seyir içerisinde, yani bitkinin toprakta olan bağını kesen hı hı. bir sistemde yapılmış durumda ağaçlar. Aynısını meydana da yapmaya çalıştılar. Olmadı. Onları da sürekli yerine su havuzu gibi bir şeye dönüştürmeye çalıştılar. O da olmadı. Şimdi ufak tefek yani normal görsel peyzaj teliği ortamında çiçekler yapıyorlar. ya Bunların Hiçbiri yani bitki dediğimiz şeyin toprakla bağlantı kesilmeyen yaşama ömürün ne kadar kısaldığını hepimiz hakimizdir zaten. Yani bu normal e, evinde bahçesi olan bir insanın dahi bilebileceği bir gerçektir. Ayrıca ağaçların serinletici özellikleri e, gezi parkının içerisinde girdiğinde ben farkı görüyorum. Yazın özellikle bunu denedim. Parkın içinde e, derin yani gerçekten böyle bir nefes alma noktası ve serinleme alanı o koridoru oluşurken Meydanda yanıyorsunuz. Evet. Meydan dediğimiz şey insanların çarşılın, toplandığı, buluştuğu, e, birbirlerine buluşma noktası belirttiği bir yerdir. Ama maalesef Taksim Meydanı bu kimliğini kaybetti. Evet. Ee, şimdi birazdan yeni kapı dolgu alanına da e, onu da soracağım. 40 milyon Hı -hı. dolara mal olan e, ve işte tabii özellikle mitinglerde vesaire kullanılan kocaman bir alan var. Ama öncelikle bir kısa ara verip ee, bir tamam. şarkı çalalım. Olur. İstanbul Olur. hakkında değil ama İstanbul sokaklarında çalınan bir şarkı. Grubun adı Light in Babylon ee, Hineş Yafa Hineş tamam. Yafa İstanbul sokaklarında Galatasaray'da Hatta e, yapılmış bu çekim Arka planda da Beyoğlu'nun e, Uğultusu vardı Bu güzel şarkının Şehir Aşk ve Arayış e, üzerine e, Programımıza devam ediyoruz Ayşe Yıkıcı Yüksek Şehir Plancısı hattımızda e, Kadir Topbaş'ın İstanbul'unu Ya da İstanbul'un Son 13 yılını kısaca bir Değerlendiriyoruz En son e, meydanlardan bahsederken Yeni Kapı da kaldık çünkü e, Yeni Kapı üzerine siz de çalışmıştınız Ayşanım e, arkeolojik, kültürel, e, tarihi anlamda çok değerli e, de bir alan olduğu için çok tartışılmıştı. Ne diyeceksiniz? Yani Topbaş'ın e, karnesinde Yeni Kapı da var. Yine tabii ki merkezi hükümetin e, isteğiyle yapılmış bir şey olabilir ama sonuçta yapıldı Topbaş döneminde. Aynen öyle. Ee, yeni kapı Marmara projesiyle aslında e, önem kazanmış bir alan. E, büyük yatırım projelerine baktığımız zaman genelde tarihi kent merkezleriyle uygulanırken bu aslında biz meslek olarak ama birer kutsat olarak görüyoruz. Çünkü e, tarihi ve kültürel alanların ortaya çıkması için kesinlikle e, birer kutsat diye görüyoruz. Hiçbir zaman e, bir buna ayrı bir kişi ayırıp yatırım yapılabilir halde proje e, alanlar olman sıralar. Ama işte dediğim gibi Marmaray kazılarıyla beraber, çık geçiş projesiyle beraber e, bu alanla yapılan kazılar sonuç orada çok büyük bir değer e, ortaya çıktı. Varla zaten biliniyordu ancak ortaya çıkarılmamıştı. Evet. Bu, bu alanda, e, oradaki kazı alanında ben e, Ustakistan aşamasında yaptığım araştırmalarda kazı Gerçekten İstanbul 8 bin yıl geriye götüren vurgular e, Yani evet. İstanbul'un tarihini yeniden başlattık diyebiliriz aslında. Evet. Ama orada ne yapıldı? Maalesef e, kazı e, projenin uygulama süresini uzattığı için yani hayata geçirip ya da insanların kulağını açma süresini azalttığı için e, alelade yapıştırmaya zorlandırıldı. Kazı başkan, e, işte İstanbul Erkoleji Müzesi, bunların hepsi merkez insan gelen baktığıyla arada da gerçekten e, nitelikli tarihi eserlerin e, maalesef sofrak altında kalıp kaybolduğun ya da ortadan yok edildiğini söyleyebilirim yani o kazılaştırısını. Bu bence de Sayın Kadir Topbaşı'nın karnesindeki en büyük eksilerden bir tanesi diyebiliriz yani. Başka? Ee, hı. Bir tanesi diyebiliriz. Evet. Bir tanesine her ne kadar gene merkezi hükümet getirme olsa da Avrasya'nın elinden bahsedebiliriz. tarihi i Yaramada'nın yine yüzünün çehresini her şeyini değiştiren bir para aslında o. Hı hı. Her ne kadar ulaşımı çözmeye yönelik bir proje oldu söylense de şu anda bile e, görüyorsunuzdur trafik şeyleri hani uygulamalar var ya telefonlardaki evet. onlardan baktığınızda Avrak ve iş çıkış saatlerinde kırmızı hatta bordoya çalan bir renkli olduğunu görüyorsunuz. Kendi bağlantı yollarıyla bağlan ilgili bir şey. Yani sonuçta evet, tünelden evet. hızlı e, ya da rahat geçebilirsiniz ama çıktığınız noktadan i̇şte, ya da girdiğiniz aynı noktada. Aynı Oraya geliyordum hani yani tüneli yaparsınız ancak onun ona gelen yollarını da revize etmezseniz, yenilemezsiniz, birlikte genişletmezseniz bu tünelin hiçbir e, şeyi kalmaz, anlamı kalmaz aslında. Yani. Bunlar ulaşımı daha çözme yemesi Aslında bence daha e, kitlemesine neden olacak kesinlikle. Ayrıca araştırmanın şöyle bir önemli durumu da var. Biraz önce afet Toplanma alanlarından bahsetip Avrasya tüneli de e, afet toplanma alanı olduğu lanse edilerek açılmış bir yer yani. mesela. Ancak şu son dönemde e, hükümetin afet diye adlandırdı, bizlerin felaket diye yorumladığı e, şiddet ve fırtınalı yağmurları yaşadığımızda ilk kapanan alan Tünel. Avrasya tüneli oldu. Doğru. Ve me metrolar oldu. Yani insanların içerisinde beline kadar su, su içerisinde kaldı resimler paylaşıldı sosyal medyada. Yani yapılan uygulamaların mühendislik e, bağlamında da aslında eksikliğini ortaya çıkıyor. Yani bu kadar 21. yüzyılda bir yol inşa ederken oranın e, yer seçiminin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor biraz da aslında. Yani. Peki. Bu kadar in, imkanlı durumlarda bu işler nasıl bu noktaya geliyor? Ben onu e, gerçekten merak ediyorum. Evet ama bir yandan şöyle de bir şey var yani profesyonel e, bazen yerli bazen yabancı şirketlerle de çalışılıyor. İhaleler veriliyor. Evet. Hani e, dediniz ki mühendislik bağlamında da eksiklik var. Demek ki hani bunları e, ne kadar güvenilir gibi gözükse de bu şirketler vesaire bu başka bir şey. Evet evet yani size şimdi şöyle iki örnek verebilirim bu tamam. bağlamda. Havalimanı e, yer seçimi yapıldıktan sonra pistlerin yeri üç kere değiştirilmiş. Yani ilk başta bu kadar mühendislik yani bu kadar teknolojik olarak gelişmiş bir dizleme gelmişken bütün hesapların ve olasılıkların göz ardı edilerek yapıldığı bir çalışmayı ben açıkçası mühendislik yalanını suçlayarak yapmıyorum. Bu işi yönetenlere suçlayarak yapıyorum. Yani bilimin bize söylediği doğrular ve bilimin bize gösterdiği bir yol var. Onun yerine hızlı hızlı, acele acele bir işleri yapıp işte Seçim kampanyaları haline getirmek için, olur olmaz yerleri seçtikleri için maalesef bunları yaşıyoruz. Ya da baktığınızda Avrasya seçimlerinin kendisinde de dört kere plan yenilendi. Niye? İşte bir yolun kurgu doğru hesaplanmamış, Yani dönüş açısı doğru hesaplanmamış. Bir yolun giriş çıkışlarında sıkıntı görülmüş, onun yeri değiştirilmiş. Yani bakın yine hızlıca yapılmaya çalışan bir büyük yatırım projesindeki ufak tefek, Mühendis ve teknik hatalardan bahsediyorum. Evet. Ee, en başından zaten dedim ya bunların hepsinin yer seçimi yanlış yani. Ben Marmaray projesi yanlış demiyorum, ben Avrasya süneli %100 yanlış demiyorum ama yapılan yerlerin doğru seçilmediğini düşünüyorum açıkçası. Ve bununla ilgili de zaten projeler ilk e, gündeme geldi, kamuoyunda tartışıldığı zaman bununla dair... Bilimsel açıklamalar yapılıyor, odalar açıklama yapılıyor yani bilinmiyor da değil elbette, ama elbette bu eleştiriler bu uyarılar genellikle hep böyle bir siyasi bağlamda işte istemezlükçüler Aynen. her şeyi karşılar trafik mi olsun yani gibi bir söylemle karşımıza getiriyor ve bunun bir karşılığı da var toplumda. Maalesef Açıkçası. var. Ben bakın başından yine geçen bir olayı anlatayım Lütfen. Bu 3. köprünün e, odalar tarafından açtığımız bir davası vardı. Kazandığımız e, 2016 yılının e, Temmuz ayında dava meselesi bir e, dava vardı. Bir geri görünüm davalarından bir tanesini kazanmıştık karayay tarafından. Hı hı. Bir basın açıklaması yaptık ve orada basın mesajları bana işte köprünün sadece ayakları vardı daha henüz birbirine bağlanmamıştı vesaire bağlantı yolları zaten henüz bitmemiş durumda. Hmm. İşte yapılan açıklamada biz teknik olarak niye böyle oldu, niye böyle oldu işte biz niye davayı kazandık gibi gibi açıklama yaptık Sonra basın mesajları bana şunu sordu işte siz e, o zaman bu köprünün ayakları ne olmasını düşünüyorsunuz? Bu köprünün ayakların ne olacak? Sürekli bana bu soru soruldu. Ben de artık e, en sonunda yani sürekli konuyu değiştirmiyormuş. şöyle bir cevap verdim yani siz merak etmeyin dedim en kötü dedim Kuzey Amanları anısı olarak, muslu olarak, biz de zafer olarak bakarız dedim, güldüm, geçtim. Bunu ciddi alan bir yandaş medya beni arayıp böyle bir buçuk saat e, demeç verme zorunda bırakarak ertesi günde bu kafa yıkıcı kafa diye soykundan alıntı yaparak evet. bir haber geldi. Gördüm, dedi. gördüm o evet. haberi. Ee, sizin de soyadınızdan şey yaparak evet. böyle çok evet. cin e, tırnak içinde bir başlık atmışlar. Aynen. Ama ne komik. Ve evet. da yaşadıklarımı Twitter'da bir ak saldırısına uğradım. Yani öyle ağza alınmayacak. Aileme kadar giden söylemler gerçekleşti ki. Ve bunun nedeni de Ankara Büyük ŞBD Başkanı'nın Twitter'da beni, yandaş medyanın haberini referans alarak, hedef göstermesi sebebiyle yaşadık. Bakın yani İstanbul'da gerçekleşen bir açıklama, İstanbul'u ilgilendirilen bir proje ama Sayın Melih Çökçek benim hakkımda böyle bir 3-4 tane hep madde madde yazıyor ya biliyorsun, Evet Öyle bir tweet hazırlamış ve ben onun üzerine 1,5-2 ay aktrol saldırısına uğradım. Çökü açılırken tekrar aynı isimler hı hı. bana e, aktrol e, saldırısı yaptı tweet'in yani memleketin sizin de dediğiniz gibi geldiği hal bu. Evet. Maalesef bu karşılık gören bir anlayış. Evet. Bizlerin bilimin ışığına çekmek için meslek ödülarının yaptığım açıklamalar, araştırmalar, çalışmalar maalesef e, bir karşı muhalefet aracı olarak kullanılıyor ve e, doğru söylediğimiz şeylerin de e, siyasi araç olarak kullanılmak yanlış olduğu gösteriliyor. Evet. Biz hep istemeyen taraf oluyoruz, biz karşı taraf oluyoruz. Aslında bizim derdimiz hem onlar için hem kendimiz için kurulan gelecekte ne olacak alanlar dır aslında. Evet bu şehirde Bizim biz hepimiz birlikte için. yaşıyoruz. Aynen. Ya ben sadece kendim için bu şehir adına konuşmuyorum ki kendim yaşıyorum ya da benim gibi düşünenler yaşıyor diye konuşuyorum ki zaten bilim böyle bir şey istemez ki herkes için en doğru koşulda nasıl yaşanacağı üzerine konuşuyor. Evet. İnsanların birbirine bir arada yaşamasını da dert dahil bilim evet. dediği şey bakıyor. Öyle. Ayşe Ama... Hanım, yani programın da sonuna geldik bu arada. <gülüyor> ee, evet. Konular çok ve dertliyiz evet. malum. Ama son Aynen. olarak e, bu e, Kadir Topbaş İstanbul e, o üzerinden e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu Şöyle sormak bir istiyorum. bir şey söyleyebilirim sonra. Şimdi İstanbul'un tarihine ve onun yöneten belediye başkanları baktığında herkesin bir anıldığı e, proje ya da anıldığı bir e, şey vardır. Twitter vardır. İşte mesela Bedir Halici temizleniştir. Ali Mützü yine iman hareketlerinin yoğun olduğu bir e, belediye başkanıdır. İşte Menderes'in başbakanı olduğu zamandaki adını hatırlamıyorum belediye başkanı da işte tar başı bulvarını açmıştır. Evet. Gibi gibi ulaşım projeleriyle anlıyorlar. Yani. Kadir Topbaş şimdi sanırım e, İstanbul'u nasıl yönetemediği üzerine bir anılma gerçekleşebilir. Çünkü... Bir değil e, birçok şey var. E, tek, evet. Tek bir, bir örnek şey yok. <gülüyor> şey yapamıyorum yani şunu yaptı bunu yaptı demiyorum. Ya büyük yatırım projelerinin merkezi hiç tarafından İstanbul üzerinde uygulanmaya çalıştığı bir dönemin e, belediye başkanı olarak anlatacak özür dilerim. Keşke yönetimi idaresi gösterebilseydi de e, derim. Peki. <gülüyor> Belleyebilirim yani. Çok teşekkür ederim Ayşhanım şey programa değilim. katıldığınız için. Ne demek her zaman. E, çok keyifli ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Evet sevgili dinleyiciler geldik. Haftaya Ekonomi Ekoloji'de tekrar görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji